İstanbul'un ilk çağdaş kent müzesi olan Adalar Müzesi, adaların oluşumundan bugüne gelen hikayesini yüzlerce obce, 20.000 belge, 6.000 fotoğraf, yüzlerce belgeleme çekimi, film ve sözlü tarih kayıtlarından oluşan kuruluş koleksiyonu ile ziyaretçilerine sunmaktadır. Müze özellikle adaların kentsel tarihine odaklanan Osmanlıca belge arşivine sahiptir.